Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı eşrefolu eşref oğlu Rumi Hazretleri. Dünya malı dünya mal ve mülktür. Hak Teala A'li İmran Suresi 14. ayeti kerimede dünya malını açıkça tarif eder. İnsanlar kadın Çoluk çocuk, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cinsatlar, davar ve ekinler gibi içlerini çeken sevgilerle bezendiler. Fakat bunların hepsi dünya hayatının geçici zevkleridir. Sonunda varılacak güzel yer Allah'ın yüce katıdır. Hak Teala Münafikun Suresi 9. ayeti i Kerime'de ise şöyle buyurur. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız, Sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Resul-i Ekrem Hazretleri, Sallallahu aleyhi ve sellem de, Şöyle buyurur. Mal ve şeref sevgisi, Suyun baklayı büyütüp yeşertmesi gibi, Nifakı besler. Ayet ve hadisi şeriflerden, Ashabın sözlerinden, Meşayih-i kirâmın menâkıbından anla. Dünyayı sevmekte, mal ve mülkünü biriktirmekte hayır yoktur. Dünyanın öne çıkan karakteri şudur. Herkesi kendisiyle meşgul etmek, ölümü unutturmak, bitmeyecek emellere salmak, gönle sıkıntı vererek, onu karartmak. Gönlü kararanlar, Hak Teâlâ'yı unutur. Ey kardeşim! Gönlü kararan kişi, Allah'ı unutur. Demem, seni şaşırtmasın. Allah unutulur mu? Diye hayret etme. Dille Allah'ı anmak, onu zikretmek kolaydır. Her kötülüğü yapıp, gaflette kalınarak, Allah'ı zikretmek zikir değildir. Canı gönülden Allah'ı anmak, zikretmek esastır. Herkes, diliyle, ya Allah diyebilir. Bu kolaydır. Bil ki kul Allah'ı unutursa Allah da onu unutur. Hak Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 67. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Onlar Allah'ı unuttu. Bunun üzerine Allah da onları unuttu. Allah Celle Celaluhu unutmaktan münezzehtir. Buradaki unutmaktan maksadın ne olduğu ileride anlatılacaktır. Evet, mal ve mülk kişiye ölümü unutturur demiştik. Sana bunun delilini göstereyim. Biri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Ey Allah'ın Resulü! Gönlüm hiç ölümü hatırlamıyor. Ölümden bahsetsem bunu kabul etmez, der. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem "Hiç malın ve mülkün var mı?" diye sorar. Adam malın ve mülküm çoktur ya Resulullah." der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Şimdi git o malını ve mülkünü kendinden önce ahirete gönder. Sana ölümü unutturan malın ve mülkün kötü yüzüdür. Malını ve mülkünü hak yolunda harcamazsan sonunda hasrete düşersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurması üzerine adam malını ve mülkünü Allah yolunda harcar. Dünya malının hepsi mi yoksa bir kısmı mı kötüdür? Bu maldan hayırlı olan kısım var mıdır? Mal iki türlüdür. Salih ve fa sıkmal. Salih ve hayırlı mala misal Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın malı ve mülküdür. O malı ve mülküyle Kâbe'yi inşa etmiş, misafir olmadan sofraya oturmamıştır. Önüne yemek konulduğunda bir müddet misafir beklemiş, misafiri gelmediğinde çıkıp misafir aramıştır. Beraber yemek yiyeceği misafir bulamadığında 3-5 gün yemek yemediği olmuştur. Bir gün dervişin biri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kapısına gelir. Allah rızası için sadaka ister. Derviş eli boş gönderilmez. Avuçlarına bir şeyler bırakılır. Derviş kapıdan ayrıldıktan sonra komşunun kapısına gider. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle düşünür. Evimin diğer tarafında kapı olsaydı, bu derviş ona da gelirdi. Vakit geçirmeden evinin o tarafına da bir kapı açar. Senin evin de dört köşeli ve bir kapısı vardır. Bu tek kapıyı da kapalı tutarsın. Belki de rahatsız etmesinler diye kapıcı tutuyorsun. İbrahim peygamber, her taraftan gelen misafir ve dilencilerin ihtiyacı karşılansın diye, evinin dört tarafına birer kapı açtı. Fakir, garip ve zayıflara hep yardım etti. Ey aziz! Elde fırsat varken, vermek lazımdır. Mal ve mülk elimizden alınmadan, ahirete göndermek gerekir. Değilse, Mal ve mülkün hepsi başkasına yar olur. İnsanın gözü görür, Eli ayağı tutarken, Malını ve mülkünü, Bizzat kendisi ahirete göndermek suretiyle, Allah'a borç vermelidir. Bunu yaptığında, Malı mülkü, Salih ve hayırlı olur. Resul-i Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurur, Salih insanlar için, Helalinden kazanılmış mal ne iyidir. Buradan anlaşılıyor ki mal ve servet mutlak manada hayır veya şer değildir. Hayra sarf sarfedilen mal hayırlı, kötülüğe harcanan malsa şerlidir. Şöhrete, oyuna, çalgı aletlerine, çengilere ve eğlence yerlerine sarfedilen mallar, beylere, kadılara ve zabıtalara verilen rüşvetler ve fakirlerden esirgenen malların tümü, şerlidir. Bu tür malların sahibi de şerli ve fasıktır. Kimi mal, sahibini cennete, kimisi de cehenneme götürür. Ey aziz! Mal merdivene benzer. Kimi insan, bu merdivenle kuyuya iner. Kimisi de, köşk ve saraylara çıkar. Hayra harcanan, mescit, çeşme, ve köprü yaptırmakta, açları doyurup çıplakları giydirmekte, borçluların borçlarını ödemekte kullanılan mal, sahibini yüce makamlara çıkarır. Fakirden esirgenen, borç olarak istendiğinde verilmeyen mal, sahibini aşağıların aşağısına, cehennemin çukurlarına düşürür. Çok sevilen ve mühürlü keselerde saklanan mal şerlidir. Saklanmayan, her zaman insanların ihtiyacını gidermekte harcanan malsa hayırlıdır. Ey Aziz! Sana bir misal daha anlatayım. Dünya ehline ve mal sahibine zararı nasıl isabet ettiğini öğren. Bu misali Arapçadan senin için tercüme ettim. Şeyhlerin araştırma sonucunda elde ettiği, Kur'an ve hadislerin zor meselelerinin batıni, mana ve sırlarını herkes anlayıp öğrensin diye bu tercümeyi yaptım. Bu kitabı okuyan talipler, kitabın müellifini, tasnif edip yazıya geçireni, yayımlayıp çoğaltanı duadan unutmasın. Ruhları için Fatiha okusunlar. Bil ki dünya, bir derenin serin suyuna, Ehli dünyada bir gemiye benzer. Gemi suyun üzerinde yüzer. Su ne kadar yükselirse yükselsin, gemiye zarar vermez. Gemi her yöne doğru yüzüp maksadına varır. Ama su geminin içine girerse gemi batar. Dünya malı da böyledir. İnsanın dışında kalırsa ne kadar olursa olsun zarar vermez. Fakirlere, hayruhasenata, ihtiyacı olana bağışlandıkça, ahirette makamın yükselmesine sebep olur. Ancak dünya malının sevgisi kalbe girince, malın sahibini boğar, imansız gitmesine sebep olur. Firavun, Şeddat, Nemrut, Karun, Tokyonus ve benzeri birçok insan dünyayı sevdi. Onu toplamakla meşgul oldu. Ahireti unutup dünyadan imansız gitti. Zira dünyayı seven ve malını toplayan çoğunlukla onun elinden kurtulamaz. Kalbine dünya sevgisi giren, askerini dışarıya çıkarıp düşman askerini de içeriye almış olur. Bu sebeple her hatanın başı dünya sevgisidir denilmiştir. Ey Aziz! Allah'ın dostları, bu dünyanın gümüş ve altınlarını toplamakla uğraşmaz. Bunların sayısı, birden üçe çıksın diye düşünmez. Dünya ehliyle de, teşrik mesai etmez. Zira bunlarla münasebet, ateşle oynamak gibidir. Allah dostları, ateşten çok, dünya ve dünya ehlinden sakınır. Bir kıvılcımın, bir şehri yakıp kül etmesi gibi, Dünya ve dünya malının bir zerre muhabbeti, Gönül şehrini fesada uğratır. İman nurunu söndürür. Dünyayı sevip, Mal toplayanlardan biri de, Karun'dur. Malum, Malıyla birlikte, Toprağa gömülmüştür. Firavun da, Askerleriyle birlikte sulara gark olur. Şimdi, Firavun'un, Dünya malını toplayıp ilahlık davasına kalkışmasıyla ilgili kıssanın batıni yönlerini anlatayım. Bu kıssayı birçok kez hoca ve vaizlerden duymuşsundur. Ancak bu anlatımlarda bir tesir asıl olmamıştır. Öyledir. Çünkü zahir olana yoğunlaşan hocaların anlatımları, sarayın dış yapısı, bahçesi, genişliği ve büyüklüğüyle sınırlıdır. Batın ilmine sahip Allah dostlarının anlatımları ise sarayın içini, odalarını, iç güzelliğini, ince akışlarını verir. Sarayda oturan erkek ve kadınların ahlaki yapıları halende ve sazendelerin misafirlere yaptığı ikram ve ihsanlar içeri kadar gidip Bunlara yakından gözlemleyerek haber verirler.